Volkan Ağırla birlikte Brezilya'da Dünya Futbol Kupası maçlarına ve protestolarına dair haberler. Herkese günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Volkaner. Dünya Kupası'ndan haberler programında maçların oynanmadığı bir günde sizlere sağ Pahalı'dan sesleniyorum. Bugün elenen takımlardan kısa haberlerle başlayıp devamında ise yaşanmakta olan eylemler ve yaşanmış eylemler hakkındaki süreçleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'ya bağlanıyoruz ve onun ABD milli futbol takımının kaptanları Clint Dempsey ve Tim Howard'la yaptığı telefon konuşmasına kulak veriyoruz. Clint Tim. Hello Mr. President. How's it going? Hello Mr. President. Man, uh, I just wanted to call and say you guys did us proud. Thank you very much. Yeah, the uh, No, no, you guys uh, just did great and uh, as somebody who whose first sport was soccer, although I was never that good, to see uh, the way You guys captured the the hearts and imaginations of the whole country is unbelievable and uh know obviously uh the sport's been growing steadily just because uh, so many kids are playing it at a young age but yeah this is the first time where I think uh you really ended up uh having an entire country uh focused and uh Clint, you were fantastic and uh Tim I think uh Evet Barack Obama Beyaz Saray'dan Clint Dempsey ve Tim Howard'ı arayarak kendilerinin ülkeyi ne kadar gururlandırdığını ve Barack Obama'yı da özellikle bir futbol takipçisi olarak ne kadar gururlandırdıklarını söylüyordu. Çok önemli rol modeller Olduklarını da iletiyor Videonun devamında Futbol onların sayesinde bu ülkede Sokaklarda çocuklar tarafından Oynanmaya başlanan bir oyun olmaya Başladı diye de iletip e, Teşekkürlerini Tebriklerini tüm takıma iletiyor Barack Obama video 2 dakika Kadar olduğu için sizlere Bir kısmını aktarabildim malum Süremiz burada bu programda Kısıtlı devam ediyoruz Diğer takımlardan haberlerle Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Stefan Keşi görevini bıraktığını açıkladı. 3 yıldır takımın başındaydı. Stefan Keşi 1994 yılında e, Nijerya Milli Takımının da önemli parçalarından bir tanesiydi ve Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan takımın oyuncusuydu. Ayrıca 2014 yılında yani bu yılın içinde Afrika Uluslar Kupası'nda da Nijerya Milli takımına Kupayı kazandırmıştı ancak artık görevine devam etmeyecek. Takımın önemli oyuncularından ve Fenerbahçe'den tanıdığımız Josef Yabo, ayrıca Otem ve kaleci Vincent Enyema milli takımı bıraktıklarını açıkladılar. Artık gençlere yer verilmesini istiyorlarmış. Üçü de aynı açıklamaya, benzer açıklamayı yapmışlar. Enyema ayrıca Fransa maçında yediği hatalı goller için de özür dilemiş tüm destekçilerinden. Bosna Hersekli teknik direktör Vahit Halil önümüzdeki günlerde Cezayir milli takımından ayrılıp Trabzonspor'un teknik direktörlüğüne geçmesi gündemde olan milli takım hocalarından bir tanesi Dünya Kupası'nda önemli bir yere getirmişti Cezayir milli takımını. Yunanistan milli takımı kafilesine geçiyoruz ve Yunanistan milli takımı kafilesi federasyonun verici primleri milli takımların çalıştığı tesislerin daha iyi koşullara sahip bir yer haline getirilmesi için geri çevirdiklerini açıklamış. Primlerin ne kadar olduğu tam belirlenmemiş, açıklanmamış. Olsa da aşağı yukarı 1.37 milyon dolar olduğu söyleniyor bu meblağın. Takımın yıldız oyuncusu Samaras ise yazdığı mektupta biz para için oynamıyoruz. Yunanistan ve halkımız için sahadayız. Önemli olan desteğiniz sözlerine de yer vermiş. Bu örnek bir davranış olarak futbol tarihinde yerini alacaktır. Çünkü Yunanistan'ın derin bir ekonomik kriz yaşadığını ve bunlar yaşanırken kendilerine böylesine yüksek ücretler ödenmesini vicdanen kabullenemeyip bu paranın ülke sporuna katkı için ayrılmasını istemeleri çok önemli bir hareket ve Yunanistan milli takım oyuncularını bu yüzden bu açıdan gönülden tebrik ediyorum. Ayrıca Ülke futbolunun efsane ismi kaptan Yorgo Karagounis ise futbol arenasından ayrılan bir başka efsane ismi oldu Dünya Kupası'ndan sonra 37 yaşında futbolu bıraktığını açıklayan oyuncu 139 kez milli formayı giymişti. Geçelim Brezilya'da yaşanan eylemlere ve eylem süreçlerinde yaşananlara. Sao Paulo'da Dünya Kupası maçlarını izlemek isteyenlerin FIFA Festival alanı dışındaki ikinci adresleri Villa Madelina bölgesindeki Aspicuelta sokağıdır. Bu sokak bu şehrin en önemli Barlar Sokağı'ndan bir tanesi ve Dünya Kupası maç günlerinde de araç trafiğine kapatılıyor. Günün ikinci maçı Belçika Amerika Birleşik Devletleri mücadelesi bittiğinde saatler 20'ye yaklaşıyordu Brezilya'da ve neresinden bakarsanız bu gecede yeni başlıyor demek. Ben de günün ikinci maçını orada izleyenlerlendim. Ama bir yemeğe davetli olduğum için sokaktan erken ayrıldım. Zaten şimdi aktaracağım olaylarda ben ayrıldığımda vuku bulmuş. Yani bir yandan da ne yazık ki bu olaylara şahitlik edemedim diyebilirim. Dün maçın ardından barların da kapanmasıyla birlikte gece ikiye kadar partiye sokakta eğlenmeye devam eden taraftarlar varmış. Ve bu taraftarların dağılması için polis biber gazı kullanmış. Tekrar diyorum polis eğlenen taraftarları... Dağıtmak için biber gazı kullanmış. Aspicuelta'nın sadece barlardan oluşmadığını insanların yaşadığı bir bölge olduğunu da hatırlatayım tabii ki. Ve çevrede yaşayan insanların gürültüden rahatsız oldukları için polisi aradıkları ve asayişin sağlanmasının istediklerini de e, iletmiş Folha de Sao Paulo gazetesi bu bilgiye yer vermiş. 220 polis görevlisi ve birçok polis aracı bu temizleme operasyonunda görev alırken Arjantinli mağdur bir taraftar gazetenin muhabirine biz Maradona için tezahürat yapıyorduk herhalde Pele'yi sevmediğimiz için gaz sıktılar gibi esprili bir açıklama yapmış bir Amerika Birleşik Devletleri taraftarı ise hükümetimiz bizi polisin şiddeti konusunda uyarmıştı halbuki polis dışında buradaki Brezilyalılar bizi Dünya Kupası boyunca çok iyi ağırladılar demiş bize niye saldırdılar sadece eğlendik eğlenmeye çalışıyorduk Diyenlerin sayısı da bir hali fazla. Sonuçta polis yerli yabancı taraftar ya da dünya kupası var yok vesaire dinlemeden bir vergazını sıkıyor. Galiba polis her yerde polis. Rio'da bir eylem gerçekleşmiş. Rio'da spor bakanı Aldo Rebeldo FIFA başkanı Sepp Blatter ile katıldığı bir toplantıdan ayrılırken bir grup gösterici tarafından FIFA çetesinin spor bakanı denilerek protesto edilmiş ve hırsız FIFA fakirler ölüyor sözlerini içeren sloganlar atmış bu eylemci grup. Şimdi o eylemden sesler dinliyoruz. <gülüyor> Rio'da ayrıca projeksiyon kullanılarak da koleksiyon yapıştırma kitabına gönderme yapılan Karikatürler kullanılarak şehrin merkezinde bazı bölgelerinde gösterilmiş. Ve tabi ki bu görsellerde de Dünya Kupası sürecinde yolsuzluk yaptığı iddia edilenlerin karikatürleri yer alıyor. Ee, Sağpağlı'da dün e, sizlere aktardığım üzere Daniel Birel'in tutuklandığı haberini iletmiştim. Bugün o konuda önemli birkaç haber detay daha ortaya çıktı. Avukat Birel polisin kendisine yaklaştığında avukat kimliğini iletmişti. ...sorduğunu iletiyor... ...ve kimliğini de gösteriyor kendilerini. ...sonrasında polislerle... ...konuşmaya çalışan Biral... ...eğlemcilerin haklarını korumak için kurdukları... ...gönüllü e, oluşum... ...aktivist avukatlardan birkaç... ...başka avukatla beraber gözaltına alınıyor... ...Biral olayı ise şöyle aktarıyor... ...önce boğazımdan sonra da... ...bacağımdan yakaladılar... ...ben medya medya diye sesimi yükselttim de... ...burada medya falan yok... ...şimdi öleceksin cevabını aldım... ...polislerden diyor... Bu haberde Karta Kapital sitesinde yer alan haberlerden bir tanesi ancak bireli takip eden birkaç vatandaş yaşanan bu olayı da videoya kaydetmiş. Şimdi yaşanan bu olaya ve videoya kulak veriyoruz. <gülüyor> Quem é aonde... o oposto? Pessoal, vem gritando aqui, não. Vossa oposto. Vem gritando aqui. Quem é você, Quem é você, Quem é você? Um de... so e ela, quem é? Cadê E ela, quem é? Cadê Cadê isso, aqui. Bu oluşumda yer alan Daniel Birel'in gözaltına alınırken yaşadıklarını dinledik. Aynı ekipten bir başka avukat Silvia Daskal gözaltına alınmış. Tekrar hatırlatayım dün söylediğim gibi toplamda 3 avukat bu eylemler sırasında Sağ Pahalı da gözaltına alındı bugüne dek. Son olarak politik suçlu olarak nitelenen öğretim görevlileri Fabio Hideki ve Rafael Marquez Lusavargihi ise 23 Haziran'dan beri hala nedensiz yere hala göz altında devlet her yerde devletliğini polis de her yerde polisliğini göstermeye devam ediyor anlaşılan Dünya Kupası maçlarının olmadığı bu günlerde futbol dolu günler dilemek biraz havada kalıyor bugünler için yaşanan bu olayların ardından programı bitirirken. Herkes için adalet ve eşitlik diliyorum. Ben Volkan Ağır. Açık Radyo'da Dünya Kupası'ndan haberler programında dinlediniz. Volkan Ağır'la birlikte Brezilya'da Dünya Futbol Kupası maçlarına ve protestolarına dair haberler. <gülüyor>